Keratyonların tek arkası öbür gün Covid programı perşembe'den sevgiler saygılar rumetler. Şimdi Türkiye'nin en yalan en dolan var biraz da seri olan haber bültenini sunuyoruz. Şok şok şok olay olay olay yok yok yok, yok böyle böyle olay. <gülüyor> Dediçler onlar evlerimizin vazgeçilmez eşyası oturmak için yatmak için kullandığımız çek Peki çek yata çekilmeden de yatılabilindiğini biliyor muydunuz? Evet evlerimizde kullandığımız çekyatlara çekilmeden de yatılabildiği ortaya çıktı dinleyiciler. <gülüyor> Adana Kozan'da yaşayan bir vatandaş evinde kullandığı çekyata çekmeden yatarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi neyciler. <gülüyor> e, çekmeden yattığı çekyatın üzerinde basın mensuplarını açıklama yapan Adanalı vatandaş Cemşit Hurşit. 25 yıllık çekyat kullanıcısıyım. İsmi çekyat diye hep çekerek yattım. Geçen akşam eve çok yorgun gelmiştim. Şöyle bir çekyata oturayım da kendime geleyim derken o yorgunlukta çekyatta kalmışım. Sabah hanım büyük bir gürültüyle beni uyandırdı. Kalk herif kalk ne yaptın? Çek yata çekmeden yapmışsın. Allah seni ne yapsın Emi dedi. İşte o anda çek yata çekmeden yattığımı gördüm. O günden beri de çek yata çekmeden yatabiliyorum. Herkese tavsiye ediyorum dedi dinleyiciler. son dakika son dakika son dakika bayanasına bayanasına şok şok şok hadi, ya, hadi, ya, hadi ya. şok şok şok. <gülüyor> Avustralya'da hortum felaketi. Dinleyiciler doğa felaketlerden başını alamayan Avustralya'da bu sabah da hortum felaketi yaşandı dinleyiciler. Sabah saatlerinde bahçesini sulamak isteyen Alfredo Thomas isimli bir Avustralyalı bahçeyi sularken ayağına dolanan hortum yüzünden hayatını kaybetti dinleyiciler. <gülüyor> Elindeki hortumla bahçe sulayan gencin, sulama sırasında ayağının hortuma dolandığı, dengesini kaybedip düştüğü, düşerken de kafasını taşa donk diye çarptığı ve beyin kanamasından olay yerinde ahirete intikal ettiği öğrenildi dinleyiciler. Be -be -be haber, haber, haber. Şimdi de spor haberleri dinleyiciler. Spor, spor, spor, spor, spor, spor, spor, spor, spor, spor, spor. Dinleyiciler Futbol Federasyonu'ndan gol sevinçlerine yeni düzenleme. ...futbolcu ve seyircilerin golden sonra ''Gol'' diye oraya buraya koşup sevinmelerini dikkate alan federasyon... ...gol kaçtığı zaman da futbolcu ve seyircilerin ''Kaçtı'' diye bağırıp... ...aynı şekilde sağa sola koşturması zorunluluğunu getirir dinleyiciler. <Gülüyor> dinleyiciler Türkiye'ye gelmiş geçmiş yabancı transferler içinde üzerine en çok espri yapılan İspanyol golcüsü... Bu üzerine yapılabilecek espri kalmadığı, bu konuda mizahçıların artık kendilerini zorlamamaları gerektiği bildirildi. Biz de bu yüzden bu yüze üzerine espri yapmama kararı aldık dinleyiciler. <gülüyor> dinleyiciler, spor spikerlerinin adına her defasında Orolyo, Avrolyo, Eurolyo veya değişik şekillerde söylediği Mehmet Orolyo'nun soyadının söyleniş şekline Türk Dil Kurumu son noktayı koydu dinleyiciler. Mehmet Nöryonlu.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 Geradio da Perşembe